Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, dünyanın en önemli kuş gözlem istasyonları arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu'nda yakalanan Sazak Mukallidi türü kuş, Türkiye'de ilk kez halkalandı. Tuzluca ilçesinde Kuzey Doğa Derneği ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yürütülen halkalama çalışmalarında Yeni bir kuş türüne rastlandı. Uzmanların yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kurulan ağlarla yakalanan kuşun ana vatanı Orta Asya. Geçmişte yine Türkiye'de görülen sazak mukallidi halkalanamamıştı. Kuzey Doğa Derneği 2000'ye gerekli çalışmaların yapılmasının ardından halkalanarak doğaya salındı. Sazak mukallidi ana vatanı Orta Asya küçük boylu ve ötleğengiller ailesinin tanımlanması en zor üyeleri arasında yer alıyor. Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Karadeniz'in yasa dışı avcılığın tehdidi altında olduğunu, aşırı kirlenen Marmara'da ise ışık geçirgenliğinin 2 metreye kadar düştüğünü söyledi. Öztürk, denizler için ulusal seferberlik ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Şunları söyledi. Türkiye denizleri giderek artan ciddi tehditlere karşı karşıya, Bunlar kara kökenli kirlenme, aşırı avcılık, kıyıların tahribi, yabancı denizel türlerin girişi ve başlı başına bir tehdit olan iklim değişikliği. Bir yarımada olan ülkemiz bu tehditlere kayıtsız kalamaz. Ulusal bir seferberlik gerekiyor. Karadeniz'de arıtma eksikliği ve katı atıkların denize atıldığını görüyoruz. Yasa dışı ve aşırı balıkçılık canlı kaynaklarımızı tüketiyor. Hedef dışı avcılık azaltılmalı. Balıkçılığımızın kalbi olan Karadeniz'de koruma alanı yok. Marmara Denizinde çözülmüş oksijen eksikliği nedeniyle hidrojen sülfür gazının oluştuğunu söyleyen Profesör Doktor Öztürk ışık geçirgenliği hakkında uyarılar da bulundu. Öztürk 1985 yılında ışık geçirgenliği 15 metreydi günümüzde 2 metre. Marmara'da canlı kaynakların stokları yıprandı ve deniz gıda güvenliğimiz tehdit altına girdi. Marmara'da yüzden fazla yabancı denizel türün girişinin azaltılması için Ticaret gemilerinde balast suyu değişiminin durdurulması şart. Yani Marmara korunmayı bekliyor. Böylece Karadeniz ve Ege Denizi de iyileşecek. Her tarafı ülkemize ait Marmara Denizi'nin korunması için bir eylem planına ve koruma alanlarına gerek var diye konuştu. Ege ve Akdeniz'deki temiz kıyı ve deniz imajının kirlilik ve betonlaşma nedeniyle bitmek üzere olduğunu belirten Öztürk, Türkiye'nin 28 ili, 196 ilçesi deniz kıyısında. Artan evsel atıklarla ekosistem geri dönülmez bir şekilde hasar görmekte. Evsel atıkların tam olarak bertaraf edilmesi için gerekli yatırımların yapılması şart. Ege ve Akdeniz kıyılarımızda gemi kökenli kirlenmenin önlenmesi için mavi kart uygulaması gözden geçirmeli diye konuştu. Gaz Dağları Kardeşliği Çanakkale'nin Kirazlı bölgesinde Kanadalı özel bir şirketin yaptığı ağaç katliamını drone çekimleriyle belgeledi. İlçe merkezine 30 km uzaklıktaki Kirazlı-Siyanürlü altın maden projesi Akisar Barajı'nın su toplama havzasında yer alıyor. İşletme 18 bin insanın tek içme suyunu tehdit ediyor. Proje Danıştay'dan dönmesine, şimdi de temiz aşamasında olmasına karşın Kaz Dağları'nda ormanlık alanı yok etme çalışması hızla sürüyor. Aktivistlerin çektiği görüntüler Kaz Dağları'nda Siyanürlü altın aramak için yapılan ağaç katliamını gözler önüne seriyor. Japonya'nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen G20 zirvesinde oy birliğiyle yayınlanan bildiride iklim değişikliği ile ilgili ilginç ifadeler yer aldı. G20 müzakerelerinde yer alan yetkililer son ana kadar uzayan iklim değişikliği tartışmalarının ticaret, çevre ve dijital ekonomi konularıyla birlikte en zorlu konular olduğunu söylüyor. Zirvedeki en büyük mücadele iklim değişikliği yüzünden oldu. Bildiride Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda Paris Anlaşması'na güçlü bir atıfta bulunma talebi karşılık buldu. Geçen yıl Buenos Aires'te G20 zirvesinde olduğu gibi bildiride Paris Anlaşması'nın geri döndürülemez olduğuna vurgu yapılarak tam anlamıyla uygulanmasının önemine işaret edildi. Ancak ayrı bir paragrafta ise Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmayı reddettiği vurgulandı. Liderlerin iklim değişikliği konusunda değişikliğe karşı olduğunu belirten Macron, Trump'ın Türkiye ve Brezilya'yı da Paris Anlaşmasından çekilmeye ikna etme tehdidini engellediğini açıkladı. Ancak bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri itirazlarının güçlü bir ifadesini içeren ve kendi iklim politikasına övgüler düzen bir paragrafı bildiriye sokmayı başardı. Bir diğerde Amerika Birleşik Devletleri Amerikalı işçilerin ve vergi mükelleflerinin dezavantajları nedeniyle Paris Anlaşması'ndan çekilme kararına inenliyor. Amerika Birleşik Devletleri emisyonlarının azaltılmasında bir dünya lideridir gibi görünç bir ifade yer aldı. Özellikle Trump yönetiminin başa gelmesinden bu yana güçlü bir iklim karşıtı pozisyon alan Amerika Birleşik Devletleri hakkında bu ifade diplomatik çevrelerde soğuk düş etkisi yarattı.